Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir soru geldi arkadaşlardan. Diyorlar ki şeytanlar zincire vurulur Ramazan ayında. Bunun anlamı nedir? Çünkü görüyoruz biz Ramazan ayında şeytanlar zincire vuruluyor diye ama yine füskü fücar işliyor. Bunu nasıl anlarız? Evet bu hadis Buhari Müslüm'de rivayet olunan bir hadistir. Abu Hurayra radıyallahu Anhu, Dürçi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İdece e Ramazanu futihat abwabul cenneti ve ogliqat abwabun nari ve silsilati şeyatin. Dürçi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e Ramazanu. Ramazan ayı geldiğinde cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları çitlenir, şeytanlar da zincire vurulur. Evet. Burada alimler ehli sünnet alimleri ihtilaf ettiler bu anlamda. E bu görüşte. Ne e, Nedir bunun görüşü? Nedir anlamı? Bu nasıldır? Nasıl şeye vurulur? Allah-u Aleyman birkaç görüş. Bununla ilgili bir nasıl yoktur? Ama e, Hafız İbni Hacer Fethül Bari'de alimlerden nekletti bu konuda. E, Baya e, konuşmuş bu konuda. Bu hadisin altında tabi. Oruç hadisinin altında. oraya dönebilirsiniz e, şerhine. Burada e, alimlerin görüşünü getirmiş. Kısacası bu alimlerin görüşü e, iştihadidir. Yani Nas değil. Ama e, e, Nas olarak Resulullah'tan ve sellem, bir hadis yoktur elimizde. O da nedir? Bu bir gaybi mesele olduğu için buna teslim olmak lazım. Alimlerin görüşü, yorumları nedir? diyor ki e, racih olan da yorumlarda budur ki insan oruç olduğunda oruç olduğunda bir bir taattir Allah'a yakın düşür, melezemesi, cücü zırhı artıyor. O zaman ne olur şeytanlar yaklaşamıyorlar insanlara. Yani fitneye düşürme şansı azalıyor. Bu da bir avantajdır Allah subhanehu wa taala'dan salih insanlar için. Onun için bu Ramazan ayında şeytanlar zincire vurulmuş. Nedir? Şehvetler kırılmıştır. Neden? Çünkü şey Ramazan ayı hakkıyla oruç tutanlara, yok açsuz kalanlara hakkıyla oruç tutan Kur'an okur, zikir yapar, ibadet ayıdır. Onun için bu şeylerden uzak olur. Ama biz görüyoruz mesela taravihten çıkıyor, gelip dizinin önünde oturuyor. Şeytan bunu işlemesek kime işler? Şeytan bunun için zincire vurulmamış. Şeytan kim için zincire vurulmuş? Salih müminler için. Onun için salih hak ile müminleri iman edenlere şeytan yaklaşamaz. Neden? İbadettan dolayı. Normal günde de böyledir. Ama normal günde çok iman seviyesi ister şeytan yaklaşmasın sana. devamlı ibadettesin. Ama Ramazan bir fırsattır devamlı olmayan Ramazan'da devamlı olur. E bu bir görüştür ve güzel bir görüştür. de olan budur Allah-u Alem. Bir kısmı de diyor şeytanın meredler, meredeti şeyatin yani azgın şeytanları allah Teala Çoğu şeytanların işi insanları e, e, yoldan çıkartmaktır. Kötü yolları göstermektir. Allah onları zincirler. İnsanlara şey yapamazlar. Ama ufak tefek şeytanlar kalır. Onlar iş başındadır. Ama onların fazla etkiler olmadığı için onları dışarıda kallar. Bir, bir görüşte diyor e, şeytanlar bağlanması demesidir. Allah Teala melekleri çokaltır Ramazan ayında. Yani melekler e, oruç tutanların yanında çok olur. Melekler olduğu yerde rahmet meleki şeytan yaklaşamaz. Korkar meleklerden. Ve vasire. Bir kısmında görüşte cennetin kapısı açılmak nedir? Rahmetin kapısı açılmaktır. Rahmetten nedir? meleklerdir. C şeytanlar e, cehennemin kapısı kapanır. Bu da güzel bir görüştür. Yani hadisin öncesinde diyor ki cennetin kapısı açılır, cehennemin kapısı kapalıdır, zincire vurulur şeytanlar. İşte bu şudur. Yani cennetin kapısı demek rahmet melekleri açılır, cehennemin kapısı kapalıdır. Yani şeytanlar zincire vurulur, marit şeytanlar. O zaman uzak duralar senden. Ramazan ayında günah az işlenir. Ramazan ayında ölen o ibadet üzerine allah Teala'ya gelen cennete gider. Çünkü cennetin kapısı açıktır. Çünkü orada Ramazan'da amel işlenilmiyor. Ama bu çimi için geçerlidir arkadaşlar. Bakın bir kaide, bir ölçü. Bütün şeriatte, şeriatte bütün meseleler, bütün müjdeler asılda müminler içindir. Yok bir dene İslamiyet'ten amel etmiyor ondan sonra bana şey gelsin, bu müjdeler gelsin. Hayır. Bu müjdeler Allah'a iman edip imanın gereği amel edenler içindir. E bu da öyledir. E ondan dolayı bizim şeyhimiz Muhammed Salih İbn Etheim'in hocamıza bir ara sordular. Dediler ki hocam dediler bu nedir? İşte e, aynen soruyu sordular. Ama biz görürüz sukaklarda. <gülüyor> Hocamız tabi şeyi tercih etti. Dedi ki bir rivayette tusfatu fihü meredetis şeyatin var. Yani onlar da bağlanırlar, zincire uğrarlar. Bir rivayette tegıllu yani bağlanırlar, nesai geçiyor. Hoca dedi ki bu rivayetlerden biz baksak biz bunu anlayamayız. Bu gaybi bir meseledir. Onun için buna teslim olmak lazım, inanıp teslim olmak lazım. Bunun hakkında fazla konuşmamak lazım. İmam ahmed'in de şeyini getirdi, okulasını getirdi dedi. İmam Ahmet'e sordular, Abdullah oğlu sordu. Dedi ki insanlar Ramazan ayında da fitneye düşüyor. İmam dedi hadis böyledir ben konuşmam e, zahirine göre. Evet bunun delili nedir? Bunun insan e, en iyisi ne yapacak? Bu duracaktır. Burada duracaktır. Yani fazla e, şey yapmayacaktır. Bu konuda e, inanacağız biz bu maddi manevi bir meseledir. Cellesi gaybi bir meseledir. Zincire vurulur vurulmaz gaybi meseledir. Ama manevi mesele nedir arkadaşlar? Biz hissediyoruz. Ramazan ayında melekler çok almış, şeytanlar azalıyor. Neden? Çünkü amel salih insan normal salih amel işledikçe şeytan ona yaklaşamaz. Hani Allah Teala'dan şeytan anlaşmada dedi ki ben çıkı beni bekle ahir ahir zamana kadar ben Bunları yoldan çıkartayım. Sadece muhlüs olan insanları çıkartamam. Ademoğlundan. İşte muhlüsler kimdir? İman edenlerdir. İmanlarıyla amel edenlerdir. Onun için senin imanınla amel ettiğin şeytan senin yakınlığına gelemez. İşte anlamı raci halen budur. Allah'u a'lem ve ahkem ve sallallahu ala muhammedin ve